Peygamber öğüt vermek için Örnek olmak için geldi Kendisi de böyle yaptı zaten Hanımları onu Üzdüler gitti ashabından Teselli buldu Hudeybiye'de başta Ömer Olmak üzere Hanımlarının dışında Erkek sahabileri Üzdüler onu olmaz böyle ya Resulallah Dediler Ali'ye sil şu kelimeyi buradan dedi Silmem ya Resulallah dedi Karşı çıktılar Gitti Ümmü Seleme annemizin yanında, teselli aradı, o da onu teselli etti, hanımından teselli buldu. Seddidû ve bu, Dengeli iş yapın, işlerinizi birbiriyle tamamlayın. İnfak edemiyorsun, e hasta ziyaret yap, zengin zenginliğinden istifade etsin, pazusu kuvvetli olan, gariban bir müminin evini temizlesin, ağzı laf yapan, lafla ümmeti Muhammed'e destek olsun, Herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Hepimiz illa bir çuval şeker, bir çuval irmik atıp ateşe koyup helva yapacağız diye bir şey yok. Birimiz şeker bulamayacak, kuru üzüm koyacak onun yerine. Öbürümüz sütü çok olacak, sütlü irmik helvası yapacak, daha böyle üstü parlak olacak. Öbürümüz tereyağı bulamayacak, çiçek yağı ile yapacak. Seddedü ve kari bu. Seddedü ve kari bu. Dengeli olun, aşırı gitmeyin. Korkmayın...